استغفر الله واستغفرني انه هو الذي بلاني من شروري من وخلقا منها زوجها وبث مِنْهُمَا رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به بالأرحام إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا يَا ايها الَّذِينَ امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد الله إن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtetetin bidâ ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. İnşallah bugünkü dersimizde, tanışma mahiyetinde olan dersimizde, selefin usulüyle alakalı, usulünden, asıllarından bir asılla alakalı bir mesele alacağız. Böylelikle Kur'an ve sünnet naslarına bakışımız inşallah ehl-i sünnetin yani selef-i salihinin bakışıyla ne yapacak? Orantılı olacak. Selef-i salihin diyoruz. Bu kelimeyi çok kullanıyoruz. Selef-i salihin. selef salih. Bu taksimi İki şekilde yapmak mümkün. Yani selef deyince ne anlıyoruz, aklımıza ne geliyor, neyi anlamamız gerekiyor? Bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir, selef kelimesini, selefi salihin kelimesini taibsel süreçle, zamanla açıklamak. İki, menheçle, yöntemle üzerinde iktifak ettikleri, yürüdükleri yolla açıklamak. İzin verirseniz tahtayı kullanmak istiyorum. Evet. Görüyor musun adayı? Yani? Yan alalım hocam. Tahtayı. Tamam, alalım. Siz de bize. Tamam. Zaten, sobayı bu tarafa alalım. Murat, sobayı sen arka tarafa al. <gülüyor> düzünmüş uh, bir fotoğraf. Çok güzel. İyi. Dolamazsın. o stoğa engel olacak abi. Vallalım işte. Kararılır mı sobayı? şu köşe arkaya lan Böyle güzel olur. Hemen köşe aç stok. Tamam, dikkat et şöyle. Evet. Dedik ya, selef-i sarihin kelimesini iki şekilde tanım, tanımlamak mümkün. Tarifini yapmak mümkün. Bir tanesi zamansal. Nedir zamansal tarifin? Sahabe, tabi'in ve etva-u tabi'in. Evet. Bu üç nesile biz ne diyoruz? Sebebi salim diyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam da zaten bu üç nesli ne yapmıştır? Diğer nesillerden ayırmıştır. Ne demiştir aleyhissalatü vesselam? Hayır kurun. Yani yüzyılların en hayırlısı ne? Şu, üç yıl. Her birine yüzyıl dersek yani sahabe asrı, tabi'in asrı ve etva-ı tabi'in asrı. İşte bu asırdaki imamlara biz Selefi salihine mensup imamlar diyoruz. Bu zamansal neyi? Tarifi, açıklaması. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü bunlar bize inşallah yardımcı olacak. Diğeri zamansal tanım değil. Ney? Yöntem. Yol tanımı. Nedir bu? Kur'an sünnet ve bu Kur'an sünnet naslarını he, Selefi salihinin o üç hayırlı nesli anladığı şekilde anlayanlar. Yani bu ta sahabeden başlar. En son günümüzde atıyorum Albaniye kadar devam eder. Burada ise biz selef-i salihini ne yapmayız hiçbir zaman için? Belli bir zaman dilimin içine ne yapmayız? Sokmayız. O yöntem üzere giden, o menheç üzere giden, o feyim üzere giden insanları bu tanımın işine sokarız. Peki hangisini kullanmak gerekir? Yani biz bugün kullandığımız zaman hangisini kullanacağız? İşte bu güzel bir soru. Neden güzel bir soru? Bu sorunun cevabı meseleyi yani nasları anlamamıza ne yapacak? Yardım edecek. Şöyle diyelim. Zamansal açıdan bakalım olaya. Nedir zamansal açıdan? Sahabe. Başta olan ne diyelim? Kurum, başta olan asır. Mesela İbn Ömer diyelim. Ne diyelim? İbn Ömer. Sonra kim dedik? Sahabelen sonra Tabiin. Kim diyelim buna? Mesela Nafi diyelim. Mücahit diyelim. Şu altıdır, ben sadece belli örnekler veriyorum. Sonra kim? Etval Tabiin diyelim. İşte kim diyelim? İmam Ahmed diyelim. İşte Buhari diyelim. Tirmizi diyelim. Biz he, şu tanıma baktığımızda, he, şu tanımın içine belli insanları sokuyoruz. Ve bu insanlara baktığımızda bunların her biri ne? İmam. Alim. Muhaddis. Fakir. Ne derseniz? Evet. Başka? Akaikçi. Neyi sokarsanız ona giriyor. Yani bu vasıfları İbni Ömer'de, Nafi'de, Mücahid'de, sonra Ahmet'te, Buhari'de, Tirmizi'de görebiliyoruz. İmamlık da var onlarda, alimlik de var, muhaddislik de var, fagihlik de var. Başka Akaik uğraşma uğraşmada var. Hepsine giriyorlar. Ama toplam hepsini biz bir kelimeyle ifade ediyoruz. Ney? İmam. Bunların hepsi imam. Ama zamansal açıdan kime tabi imam? Selefi salihine tabi imam. Evet. Burayı anladık. Şimdi zamansal açıyı bir kenara bırakalım. Selefi yolundan gidenler açısından ne yapalım? Tarife gelelim. Ne dedik Selefi yolundan gidenler? Kur'an ve sünnet naslarını he, Selefi salihinin anladığı şekilde Amyanlar, bunlarla amel edenler, öğretenler, yaşayanlar, bildirenler, anlatanlar. Başa sahibi koyalım. Yine İbni Ömer olsun. Sonra da Almani'yi koyalım. Bunlar birer sadece örnektir isim olarak. Terkiz ettiğimizden dolayı değil. Ortaya da ne yapalım? He, diğer tabakaları sıkıştıralım. He, zaten dedik işte. E, diyelim e, şeye nafi diyelim. Mücahid diyelim. Ve evet, hemen onun peşinden de Ahmet diyelim. Buhari diyelim. Araya ne yapalım? Alimleri sıkıştıralım. Her döneme ait bir alim zikredebiliriz. Ama ben her döneme ait bir alim zikretmeyeceğim. Sadece üzerinde ittifak edilen Hicri 700'lerde, 600'lerde yaşayan Orta dönem, madem ki 1400'deyiz, tam ortada. Mesela yaklaşık İbn-i alalım. Evet, İbn-i Kayyim'i alalım. i̇bn Kesir'i alalım. Zehbi'yi alalım. Bunlar 1400 yıl içinde yaklaşık ortada yaşayanlar. Sonda, dedik ki Şeyh Halbani, e başta da zaten Hayr-ı dediğimiz üç dönem. Şimdi bakıyoruz. Bu alimler de o tasnifin dışında değil. Sadece fark var. Zamansal açıdan sonra gelenler. Ama yöntem olarak, tarih olarak, yol olarak, he, şu üç grubun neyini izleyenler? Yolunu izleyenler, sünnetini izleyenler. Bunlar da selefe ait insanlar. Bunlar da imam. İmam dikkat edin, bunlar da muhatiz, bunlar da fakir, evet, bunlar da ne? Afaiyetçi vesaire. Çoğaltabiliriz. Bu vasıflar bunlarda da var. O halde karşımıza iki ayrı ne taksim çıkıyor ve bu iki ayrı taksim bize senefi sahiinin neyi veriyor arkadaşlar? Tanımını veriyor. Yani biz. Ha, şu orta tabakayı kalkıp nereden üst tabakadan ayıramayız. Ne olarak imamlık vasfı yönüyle, muallimlik fazl-ı yönüyle, fakirlik vasfı yönüyle, yönüyle akaid alimi olma vasfı yönüyle ayıramayız. Ama şunu da hiçbir zaman için söylemeyiz. Hepsinin ilmi birbirine nedir? Eştir. Hayır. Her birinin birbirine üstün olduğu neler vardır? Taraflar vardır. Her birinin birbirinin üstün olduğu neler vardır? Taraflar vardır. Şu üç nesle gelince, o üç nesil zaten muhteşem. Çünkü aleyhissalatü vesselamın lisanıyla şereflendirilmiş nesildir. Buna dikkat edeceğiz. Ama o üç nesle bile bakarken biz, dikkat edin, o üç nesle bile bakarken hayırlı olma vasfını bir kenara gideceğiz. Neden? Dini aldığımızda bir kavmin, bir toplumun hayırlı olma vasfı, Onların her söylediğinin yüzde yüz doğru olduğu vasfını onlara ne yapmaz? Vermez, kazandırmaz. Yani öyle bir mesele olur ki İmam Buhari'nin söylediği bir şey yanlış olabilir ama İbn-i söylediği bir şey doğru olabilir. Bakın bu kayıtlara çok dikkat edeceğiz. Öyle bir şey olabilir ki İmam Buhari'nin söylediği bir şey yanlış olabilir. Ama i̇bn söylediği bir şey ne olabilir? Doğru olabilir. Şu üç bakalım arkadaşlar. Sahabe tabi'in etba tabi. Sahabenin bağlayıcılığı tabi'ine göre daha nedir? Fazladır değil mi? Sahabenin bizim için bağlayıcılığı tabi'ine göre daha nedir? Fazladır. Etba tabi'inin bağlayıcılığı da tabi'ine göre daha azdır. Neden? Neden? Çünkü zaman uzaklaştıkça ilim ne yapar? Teşağub eder. Yani şubeleşir. Nereden uzaklaşır? Ana kaynaktan. O halde şu üç asına bakalım. Üç asırda bizim için en nasipliler kimlerdir? İlim noktasında sahabedir. Sonra kimdir? Tabiindir. Sonra kimdir? Etma tabiindir. Ama bakın bu söylediğim mesele alan ıtlak değildir. Yani ne demek alelütmak? Yani bütün yönleriyle bize bu sonucu vermez. Nasıl vermez? Öyle bir mesele olabilir ki, öyle bir mesele olabilir ki İmam Ahmed'in yapmış olduğu tespit Mücahid'inkinden daha ne olabilir? Doğru olabilir, isabetli olabilir. İmam Ahmed'in yapmış olduğu tespit Mücahid'inkinden daha ne olabilir? Doğru olabilir. Şimdi bu taksime dönelim. Sahabedik. Sahabe bizim için daha çok ney? Bağlayıcı. Sonra tabi, sonra etba tabi. Genel itibariyle. Lakin sahabenin bile bizim için bağlayıcı olma vasfı neyle çelişmemekle kayıtlıdır? Sahih sahih sünnetle çelişmemeyle kayıtlıdır. Neyle? Sahih sünnetle çelişmemeyle. Bakın sahih sünnetten bağımsız değil. Sahih sünnetle çelişmeyecek. Eğer sayı sünneti bizim için açıklamışsa, bizim anlamamız için indirgemişse, bu sayı sünnete zaten ne değildir? Aykırı değildir. He demek ki sahabenin bile sözlerinin bizim için bağlayıcı yönü sayı sünnetle ne yapmamasıdır? Çelişmemesi yönüdür. Ama he, bu yön kim içinde de geçerlidir aynı zamanda? Tabi'in içinde geçerlidir. Tabi'in bir şey söylese, sünnetle çelişse alınır mı arkadaşlar? El-Fatü ağabeyin bir şey söylese, Sünnetle çelişse alınır mı arkadaşlar? Alınmaz. Ha, burada da bakın sahabe ile aynı konumda var. Şimdi sahabenin farklı olduğu bir hususu gündeme getireceğiz. Ha, farklı olduğu bir husus. O da ne? Sahabenin farklı olduğu bir husus. Burayı anladık herhalde. Şu üstü silelim. Evet. Mevkufat. Yani sahabeden gelen rivayetler. Peygamber aleyhissalatü vesselama peygamber dedi ki ya da peygamberden gördüm ki diye nispet etmedikleri rivayetler. Mevkuf rivayetler. Bu mevkuf rivayetler he, peygamber aleyhissalatü vesselamdan değil de kendilerinden he, bizzat kendi görüşlü olarak bize aktardıkları rivayetler ilk kaideyle uyumlu. O rivayetlerinde neyle çelişmemesi lazım? Sahih sünnetle Çelişmemesi lazım. Buna da dikkat edeceğiz. Ancak o mevkufat içinde arkadaşlar, o mevkufat içinde hükmen merfu olanlar vardır. İçinizde hükmen merfuyu bilen var mı? Nedir hükmen merfu? Sahabe'nin sözü. Şimdi mevkufat zaten sahabe'nin sözü ama hükmen merfu. Yani hükmen her ne kadar lafzen Peygamberin Aleyhisselatu vesselamın sözü değilse de sahabenin sözü de hükmem merfu Nedir memek? Sahabe ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme merfur yükseltmeden ama bu sünnettendir dediği lafızlar ya da Allah'tan ve Resul'dan ancak bilinecek lafızları He, sözü... O halde ikinciyi biz tercih edelim. İlki biraz problem doğurabilir. He, sahabenin gaybiyata dair. Ne? Gaybiyata dair. Bu Allah'ın zatı, isimleri, sıfatları, fiilleri olabilir. Kıyametin ahvali olabilir. Ya da ayetlerin neyi? Tefsirleri olabilir. Örnek vereceğim. Heh. Yani bizzat peygamberden ayetin tefsiri gelmemiş ama sahabeden gelmiş. Evet. Bu tür neleri, rivayetleri, yani peygamber aleyhissalatü vesselamdan doğrudan konuyu açıklayıcı bir nas gelmemiş ama sahabeden gelmiş. İşte gaybiyatla alakalı. Cennet, cehennem, kıyamet... Onun dışında Allah'ın zatı isimleri, sıfatları, fiilleri ya da dediğimiz gibi he, bir ayetin neyi? Tefsiri. Bunlar her ne kadar Peygamber aleyhissalatü vesselama isnat edilmemişse de yani sahabeler bunları Peygamber aleyhissalatü vesselam söyledi dememişse de sahabe bunları söyleyerek hükmen Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediğini bize ne yapmıştır? Anlatmıştır. Neden? Çünkü bu gibi meseleler iştahda dayanarak ne yapılamayacak? söylenemeyecek meselelerdir. Anladık mı? İhtidada dayanarak söylenemeyecek meselelerdir. Mesela örnek verelim. He. İbn Mesud'dan gelen rivayet. Allah'ın kürsüsü. Allah'ın iki ayağını koyduğu yer. Şimdi peygamber Efendimiz vesselam'dan merfu olarak böyle bir rivayet biliyor muyuz arkadaşlar? Bilmiyoruz. Mevkuf olarak biliyoruz. Peki size soruyorum i̇bn Mesud bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan he, almadığı bir mesajla bize söyleyebilir mi? Yani i̇bn Mesud Allah'ın kürsüsü hakkında şahsına dair bir yorum yapabilir mi? Yapamaz. Mevkuftur ama hükmen merfudur. İşte bu bizi yüzde yüz bağlar. Anladık mı? Bakın bu bizi ne yapar? Yüzde yüz bağlar. Bir örnek daha verelim. He, ama bir şartla vereceğim o örneği bir şartla. O örnekle alakalı soru almayacağım, konumu değil. Nedir? Demin dedik ya, bu gaybiyatla alakalı bir meseleydi. Ne meselesi? Söylediğim mesele. Allah'ın kürsüsü meselesi. Bir de ayet tefsiriyle alakalı bir mesele verelim. O da nedir? Allah'ın hükmetiyle hükmetleyenler nelerdir? Kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır ayeti. Üç ayet, aynı surede. Şimdi. Bakıyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine. Sahih sünnetine. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde bir lafızla bu ayetten ne maksat bize açıklanmış mı? Açıklanmamış. Peki kim açıklamış bunu? İbni Abbas. Farklı bir ayetler var. Üzerinde durmayacağım. Hızlıca geçiyorum. Mesela demiş ki Kufurdu ne? Kufür. Yani namkörlük küfrü diyelim. Vesaire. Başka ne demiş? O Allah'a imanı, ahirete imanı inkar etme küfrü değildir. Ya da başka ne demiş? O sizin peşinizden koşup durduğunuz küfür değildir. Onun berisinde, daha gerisinde bir küfürdür. Bu açıklama kime ait? i̇bn Abbas'a ait. Peki sahabeden başka bir açıklama biliyor muyuz buna aykırı? Sahih senet de var mı elimizde? Yok. İşte İbni Abbas'ın bu ayeti açıklaması hükmen ne konumundadır arkadaşlar? Merfu konumundadır. Sanki Peygamber'in açıklaması gibi bunu almak zorundasınız. Sanki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu açıklamıştır. Bunu almak zorundasınız. Neden? Neden? Çünkü İbni Abbas'ın böyle bir meselede tamam mı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan dikkat edelim genel olarak almış olduğu mesajı bir kenara itip şahsi anlamda ayete kendi indinden bir açılım kazandırması ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü onlar eser ehlidir. Ne demek eser ehli? Rivayet ehlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine nedir onunla? Sıkı sıkıya bağlıdır. Bu kaideyi ne zamana kadar işleriz? Ta sahabeden başka birinden buna muhalif ne gelene kadar sahih bir Rivayet. Var mı başka bir rivayet? Yok. Tek sayı rivayet bu. O halde şimdi soru soruyorum. Hükmen merfu rivayet dururken onun bunun anlayışlarını tercih eden insanın selefin menheciyle bağdaşan neresi vardır? Bakın bu çok enteresan bir soru. Doğrudan konum bu değil. Şimdi bu meseleyi geçiyorum. Sadece anlayalım diye. İşte sahabenin üstünlüğü tabi'nin etbağ He. O iki döneme göre budur. Hükmen, merfu meselesidir. Burada onlara ne yapmak zorundayız? Kayıtsız, şartsız kesim olmak zorundayız. Başka bir çıkışımız yok. Buna aykırı bütün görüşler, sünni görüşler değildir. evl demiyorsunuz görüşler değildir. Şimdi geliyoruz. Selefi zamansal olarak ve yöntem olarak, tarif olarak açıkladık. Başta ortada sonda alim isimleri verdik. Şimdi bir de diyoruz ki bile imamlar var, imamlar. Şimdi bu imamla genel itibarıyla neye de girer? Selefin içindeki imamlara da girer. Ama biz selefi-saliyin dışındaki imamlardan bahsedelim. Yani mesela sahabeden siz biliyor musunuz? Selefin yolunda gitmeyen bir tane insan. Yok. Bir tane harici selefi göster, şey, harici sahabe göster. Bir tane kaderi sahabi gösterin. Bir tane mürci sahabi gösterin. Bir tane cehmi sahabi gösterin. Bak gösteremiyorsunuz. En hayırlı ne? 100 yıl bu hususta kendini gösterdi. Ama şöyle sorsam size bana bir tane harici tabiî gösterin. Şey harici tabiî gösterin. Gösterebilir misiniz? Gösterirsiniz. Buraya dikkat edeceğiz. Harici tabii gösterirsiniz. Başka bana bir tane ne gösterin? Dikkat edin buna. Kaderi tabii gösterin. Gösterirsiniz. Bana bir tane rafizi tabii gösterin. Onlarca gösterirsiniz. Dikkat edelim. Bakın, bu tabiinde Hayrul Kurun değil miydi? Ama bakın burada aleluk bak olmadı. <gülüyor> Hele etbağına gelince, sona doğru gittikçe işler iyice ne yapar? Karışır. Bakın alelukla alamıyoruz. Bana bir tane bidacı sahibi gösterin. Yok. Yok. Ama bana bidacı tabi ve etbağını ne yapabilirsiniz, gösterebilirsiniz. O halde şimdi şu imamlardan bir kere sahabiyi atalım. Allah muhafaza. Onların hepsi adil insanlar. Evet. Bakın onların hepsi adil insanlar dedim. Demi size akidevi yönden bahsettim. Şimdi hadis ilmi yönünden. Bana bir tane yalancı sahabi gösterin. Ama bana yalancı tabi ve et var. Gösterebilirsiniz. Sahabede adalet aranmış mı? Karanmamıştır. Hepsi adildir. Ama tabiinde ve etbaında cen ve tadil ilmi işlemiştir. Ama sahabede işlememiştir. Bakın bir vasıfta. Bu da hadis ilmiyle alakalı vasıfı. Şimdi gelelim diyelim ki şöyle tabini birini oturtalım. Kim olsun? Ebul Hasan el Eş'ari. Yaklaşık oturttuk. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari tabinin sonuna doğru tabiine de mülaki, ekva tabiine de mülaki bir insan. Bu kim bu zat? Eş'ari mezhebinin kurucusu. Yani böyle demek doğru değil. Birileri ona Eş'ari mezhebinin mensup olarak ne yapmışlar nispet etmişler. Ama ne olarak görülmüş bu zat? Evet Eş'ari mezhebinin neyi? Kurucusu ebul hasan el-Eş'ari. Şimdi bu zat imam. Ehl-i Sünnet'e yani Selefi Salih'inin yöntemine uyan pek çok neyi var? Sözü de var. Ama bazı meselelerde onlara ne yapmış? Muhalefet etmiş. Neden? Neden? Neden? Neden muhalefet etmiş? Yok neden muhalefet etmiş? Yok, hangi konuda muhalefet etmiş demiyorum. Şundan dolayı muhalefet etmiş. Aslında Ehl-i Sünnet'in inancına mensup ama muteziliğe, reddiye vereyim derken, taş yaparken ne yapmış? Göz çıkarmış. Maalesef. Heh. Birazdan başka konulara da değineceğim. Şimdi geliyoruz. Ortaya mesela İbni Hazm'ı koyalım. Devam edelim. İbni Hacer'i koyalım. Devam edelim. Son olarak Suyuti ile bitirelim. Hani bugüne gelmeyelim. Şimdi bugün kalkıp da birinin ismini zikretmeyelim. Heh. Şimdi bakın. Şu menece bir bakın. Şuradaki tabloya. Şimdi ebul ile Eş'ari. Bir yanda İbni Hazım, bir yanda İbni Hacer, bir yanda Suyuti. Şimdi bakın. İbni Hazım'da cehniyilik var. Evet. İbni Hacer'de de demiyorum bakın. Eş'ariyilik var. Suyuti'de hem Eş'ariyilik var hem Sofilik var. Ebu'l-Hasen'in Eş'ari'de işte Eş'ariyilik var diyelim. Şimdi şu tabloya bir bakalım arkadaşlar. Şu tablodaki insanlar imam mı? İmam. Şu tablodaki insanlar alim mi? Alim. Şu tablodaki insanlar akayet alimi mi? Akayet alimi. Şu tablodaki insanlar muhaddis mi? Muhaddis. Şu tablodaki insanlar belki ilkini çıkarsak. Fakih mi? Fakih. Hepsinde fıkıh da var. Çünkü siz fıkıh sakın birilerinin yapmış olduğu tarifle Hadisçilikten alıp tamamen reyçiliğe tahsis etmeyin. Bu yanlış bir taksimdir. Kim ki gerçek muhaddisse o aynı zamanda nedir? Fakih'tir. Bakın kim ki gerçek muhaddisse gerçek ama numaradan değil. Ha, gerçek muhaddisse, o aynı zamanda nedir? Fakih'tir. Yani bunlar da imam. Ve bunların bir kısmı selefin tahsil sürecin içine ne yapıyor? Giriyor. Bir kısmı da girmiyor. Ama işte bakın dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şu sınıftaki insanlar tarihsel sürece girip girmemekten kaybetmiyor. Ya neden kaybediyor? Selefi Salih'inin yolunda yürümediklerinden dolayı kaybediyorlar. O halde demek ki biz alimlere bakarken alimlere bakış açımız tarihsel süreç değil ya ne? tarihsel sürecin içindeki o neferleri ortaya koyduklarının neyi? Devam ettirilmesi olarak bakıyoruz. Şimdi bakın. Dedik ya o silsilenin sonundan bir zat. Albani dedik. Başta yazdı. Şimdi bakın. Şeyh Albani ne söylüyor? Bir kayda vereceğiz. Bir kayda yürüyeceğiz. Umarım sıkılmayız. Diyor ki Şeyh Albani. Arapça'da okuyalım. Arapçası olanlar varsa takip etsin. El atar eselefiye es diyor ki selefi eserler yani eser diyor bakın dikkat edin eser neden eser diyor Mehmet neden eser diyor çünkü selefi tarihsel sürecin içine sokmuyor sadece yani seleften rivayet edilmiş bütün neler haberler bu ister kimden olsun İbni Ömerden olsun ister kimden olsun Nafiden olsun ister İmam Ahmedten olsun ister İbn Huzeyme'den olsun, isterse İmam Buhari'den olsun. Eserler, dikkat edin. El-âtar es-selefiyye idâlem eten, mütedâfireten mütevarip, mütevatireten. Evet. Selefi eserler, haberler eğer yaygın ve mütevatir olmazsa yaygın ve mütevatir olmazsa felâ yen en yuhad min anferdin Min Onlardan bir tanesinden rivayet edilen bir haber dolayısıyla o haberden dolayısıyla o haberin sahibinden he, bir menheç. Yani yol almak gerekmez diyor. Çok enteresan. Diyor ki selefi eserler eğer ne değilse yaygın ve mütevatir değilse. İşte diyor ki o selefi eserleri rivayet edenlerden bir tanesinin haberi kendi başına ne olarak görülmez yol olarak görülmez diyor ki ve yekunu haza'l menhec sonra bu o işte şahıstan alınan menheç olursa ne olursa hilafe ma'u ve malum ani's selef İşte o seleften bir tanesinden aldığımız o yöntem o yol o haber neyse. Bir de bunun üstüne. He. Selefin genelinden gelen rivayetlere de ne olursa? Aykırı olursa. Muhalif olursa. Ennel muslim la yahrucu min dairetil islam masiye ev bid'a ev zemb'in bu Ne demek istiyor? Diyor ki, selefi eserler eğer yaygın ve mütevatir olursa Böyle bir yaygın ve olmazsa, böyle bir durumda, o haberi rivayet eden şahsın, tek kişi, ya da iki kişi, ya da üç kişi, haberi tek başına ne olmaz? Bir yöntem olmaz, bir asıl olmaz, bir kural olmaz, bir temel olmaz. Hele bir de bunun üstüne, burada bir muhalefet söz konusu değil. O bir kişinin, ya da iki kişinin, ya da üç kişinin tek başlarına rivayet ettiği bu yöntem olmayan, temel kabul edilmeyen, bu asıl bir de neye muhalif olursa, selefin genelini yaptığına muhalif olursa, o zaman asla bu ne yapılmaz zaten, alınmaz diyor. Sonra devam ediyor bakın, diyor ki, emler Müslüman, la yahruç min dairesi İslam, İslam dairesinden çıkmaz diyor. Müslüman İslam dairesinden çıkmaz. Neden? Limücer Redi masiyeti. Sadece yapmış olduğu bir günahtan. Ev bir dâtin. Ya da ortaya koymuş olduğu bir bidat dolayısıyla. Ev zembil. Ya da ortaya koymuş olduğu ne? Bir yanlışlık ne? Nasıl ki bu? Onun işlemesinden dolayı. Ne demek istiyor? Masiyet demiş, bidat demiş, zemb demiş. Masiyeti itaatsizlik açıklayalım. Çünkü masiyet neyin zıttı? İtaatin zıttı. Bidati bidat olarak açıklayalım, zembi günah olarak açıklayalım. Her itaatsizlik zaten nedir? Günahdır. Her bidat da zaten nedir? Günahdır. Ama Bunlar bir araya geldiği zaman toplandıkları zaman manaları ne yapar? Birbirinden ayrılır. Yani mümin ve müslim aynı ayette geçerse ayrı farklı ayrı anlamlar ifade eder. Ama bir ayette mümin geçerse o aynı zamanda kimi kasteder? Müslümanı. Diğer ayette müslüman geçerse aynı zamanda kimi kasteder? Mümini. Diyor ki bir müslüman diyor İslam dairesinden çıkmaz. Neden dolayı? Ortaya koymuş olduğu bir itaatsizlikten dolayı. Ya da ortaya koymuş olduğu neden? Bidat'ten dolayı. Ya da işlemiş olduğu neden dolayı? Günahtan. Günahtan dolayı. Peki hoca bunu niye zikretti? Bakın. Devam ediyor. Fe-iva vecetna ma yuhalifu hadihil ka'ide. Biz işte şu. Yani Müslüman İslam dairesinden çıkmaz. Neden dolayı? Ortaya koymuş olduğu itaatsizlikten veya bidatten veya işlediği ney Günahtan dolayı. Ne yapmaz? İslam dairesinden çıkmaz. Eğer biz diyor bu kaideye muhalefet eden bir ne görürsek eser. Ne demek eser? Haber. Diyor ki Lece'na ila teviniha. Bunu tevile ne yaparız? Yöneliriz diyor. Bakın bunu ne yaparız? Tevile yöneliriz. Niye? Bir maddeker füleke ani Daha önce zikrettiğim kaideden dolayı. Neydi daha önce zikrettiği kaide? Selefin ferdinden ya da birkaç ferdinden neye? Selefin geneline aykırı neler haberler gelirse onlardan tek başına ne oluşturulmaz arkadaşlar? Kaide oluşturulmaz. Müslüman İslam dairesinden çıkmaz. İtaatsizlik, bidat ya da işlediği günahtan dolayı. Eğer bir, iki, üç, beş rivayet bulursak bu hususta kimden gelen? Sebeften gelen. Yani adam işlediği itaatsizlikten dolayı nereden çıkmış? Dinden çıkmış. Ortaya koyduğu bidat'ten dolayı dinden çıkmış. Tabi ayıracağız birazcık burada kastettiği farklı. İşlemiş olduğu günahtan dolayı dinden çıkmış. O zaman ne yaparız diyor? Bunu neye yöneliriz? Tevile yöneliriz. Burada tevil ne anlamda? Mezmum anlamda mı? Hayır. Tevhilden kasıt ne arkadaşlar burada? Ne? Tevhilden kasıt ne? Şey mi? Evet. Tevil e, ne anlam ifade eder genelde? Kötü anlam ifade eder değil mi? Evet. Ama taberinin tefsir ismi nedir? Câmi'l <gül> beyan fi tevilil Kur'an. Yani tevil burada ne? Tefsir. Burada ne? Tefsir. Açıklama. Yani yorum. Yani diyor ki, selef eğer böyle bir şey gelirse bunu yorumlamaya gayret ederiz. Ne yapmaya? Yorumlamaya. Yani buna bir vecik buluruz. Yani bunu neden söylediğine dair ne yapmaya uğraşırız? Yorumlar getirmeye uğraşırız. Peki neden diyor bunu söylemiştir? İşte o yorum gelecek. مِنْ بَعْبِ ve وَالتَّعِن۪يبِ <وَتَّأْنِيب> Selef bunu ne yapmak için? Uyarmak. Başka sakındırmak. Başka ne yapmak? Kınamak. Başka karşısındakini korkutmak için diyor yapmıştır. Yani Müslüman İslam dairesinden çıkmaz. Neden dolayı? Ortaya koyduğu itaatsizlikten dolayı ya da bilakten dolayı ya da neden? Günahtan dolayı. İşte bir günahtan dolayı. Farz edelim ki seleften bir tanesinden veya birkaç tanesinden... He, itaatsizlik gösterin ya da bidat ortaya koyanın ya da günah işleyenin dinden çıktığına dair ya da Müslüman olmadığına dair ya da elbisesine mensup olmayan biri olduğuna dair. Birazdan bir iki örnekle bunu açıklayacağız. Ne bulursak, bir rivayet bulursak anlayacağız ki he, burada bu rivayet bu hüküm uyarmak, sakındırmak, korkutmak Vesaire vesaire için Selef tarafından ne yapılmıştır? Kullanılmıştır. Heh. Şimdi bu kuralı anladıktan sonra bakın bu kuralla alakalı biz burada ne yapalım? İki meseleyi açıklayalım ve konumuzu bitirelim inşallah. Buraya kadar anlamadık yok herhalde. Anladık değil mi arkadaşlar? Evet. fitnesi. Kur'an nedir? Mahluktur fitnesi. Bu fitne biliyorsunuz. Kasıp kavurmuştur değil mi Ümmet-i Muhammed'in? Mu'tezile he, Sahabe döneminde bu tür lafızlar ne değildir? Varik değildir. Ama mesela Beyhaki ı Şuab-ül İman'ında Hz. Ali'den bu havarice karşı bir rivayet nakletmiştir bize. Kendisine havarih sen neyle bize hükmediyorsun dediğinde ne demiştir Hz. Ali? Ma <mâ> hakem tu fikum mahluqan. Ben hakem tu Kur'an. ben size mahlukun hükmüyle hükmetmiyorum. Ya ney? aksine Kur'anla hükmediyorum. Mahluk diyor. Bakın orada o kelimeyi kullanmıyor. Ama Kur'an'ı ne görmüyor? Mahluk görmüyor. Ama Kur'an mahluk değildir de doğrudan ne yapmıyor? Demiyor. Çünkü böyle bir tartışma yok. Allah'ın kelamı ondan başladı ona dönecek. Böyle bir tartışma yok. Sonradan bu tartışma ne yapıyor? Su üstüne çıkıyor. Değil mi? Hortluyor. Şimdi ben burada bir şey size göstereceğim sadece. Ne diyor? Bununla alakalı Kur'an mahluk değildir diye seleften pek çok ne var? Kabil var. Ama mesela Ebul Hasan Neyse Ebul Hüseyin'i alalım. Ona geçmeyelim. Ebul Hüseyin el-Kerabisi Bunu duyan var mı? Arkadaşlar Bunu duyan var mı? Işinizde? Bu İmam Ahmed'in döneminde yaşamış çok zeki bir alim. <gülüyor> i̇smi de Hüseyin'miş. Oğlunun ismi de Hüseyin'miş. Evet. Ebul Hüseyin, Hüseyin el abisi. Bakın şimdi. Arapça bilenleriniz parmak kaldırsın ona göre okuyacağım. Yoksa okumayacağım. O zaman Arapça lafını okumuyorum. Hüseyin Kerabisi diyor ki Allah'ın kelamı mahluk değildir. Allah'ın kelamı ne değildir? Mahluk değildir. Daha sonra soru soran ona işi biraz kurcalıyor. Diyor ki peki Kur'an'ı telaffuzumuz hakkında ne dersin? Kur'an'ı telaffuz etmemiz hakkında. Yani tamam Kur'an Allah'ın kelamı değil ama bizim okuduğumuz Kur'an hakkında ne dersin? Diyor ki: "Ve lafzı bir Kur'an mahluk." Kur'an'ı telaffuz etmem nedir? Mahluktur. Ne demek Kur'an'ı telaffuz etme? Ne demek Kur'an'ı telaffuz etme? Yani benden çıkan, benden çıkan sesler ve hareketler yönüyle mahluk. Ama Okunan şey yönüyle ne değil? Mahluk değil demek aslında. Bu demek. Soruyu soran bunun üzerine hemen İmam Ahmet bin Hanbele koşar. Lentinde. <gülüyor> Hüseyin Kerabisi, Kur'an mahluk değildir dedi. Ni'mel kerab. Çok güzel söz diyor. Ama diyor, Kur'an'ı telaffuz etmen mahluktur dedi. Bunun üzerine diyor ki, هذه bid'a. Bu bidattır diyor. Adam hemen Hüseyin Kerabisi'ye koşuyor. Diyor ki, İmam Ahmet senin sözün hakkında böyle dedi. Yani senin bu sözün bidattır dedi dedi. Bunun üzerine diyor ki, öyleyse Kur'an'ı telaffuz etmen mahluk değildir. Hemen adam gene İmam Ahmet'e koşuyor. Diyor ki, Hüseyin Kerabisi dedi ki, Öyleyse Kur'an'ı telaffuz etme mahluk değildir. İmam Ahmet de bunun üzerine diyor ki Bu da bidattir. <gülüyor> Neden? Çünkü Kur'an bu yönüyle asla selef arasında ne yapılmamıştır? Tartışılmamıştır. Hüseyin terabisi de muhterem bir insandır arkadaşlar. Yani selefe mensuptur. Aynı fitneyle biliyorsunuz ...bizzat daha bir uçar olmuştur. Kim o? Bileniniz var mı? İmam Buhari. İmam Buhari. Biliyorsunuz İmam Buhari Buhara'da... ...Yahya Ezzüli'nin neyi? Talebesi. Ondan dersler alıyor derken... ...İmam Buhari sıyrılıyor... ...şöhret buluyor derken... ...bir bakmışsın talebenin derslerine gelenler... ...hocanın derslerine gelenlerin... ...fevkinde, üstünde... ...hatta yollar almıyor, çatılar almıyor... Yahya-i de bir insan. muhtemelen kıskanıyor. Bir günde İmam Buhari bir sohbetinde şu cümleyi kullanıyor. Bakın onu da buradan okuyayım size arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir dedikten sonra peki Kur'an'ı telaffuz etmemiz hakkında ne dersin diyorlar İmam Buhari'ye. Kur'an'ı ne yapmamız? Telaffuz etmemiz hakkında. Diyor ki Efaluna mahluka. Bizim fiillerimiz nedir? Mahluktur. Heh. Ve elfazuna min efaluna. Lafızlarımız da nelerimizdendir? Fiillerimizdendir. Yani aslında Hüseyin Kerabisi ile aynı şeyi söylüyor. Ne diyor Hüseyin Kerabisi? Kur'an'ı telaffuz etmem nedir? Mahluktur. Yani benden çıkan sesler yönüyle, harekat yönüyle. Heh. İmam e, bu halde ne diyor? Fiillerimiz mahluktur. Lafızlarımız da neyimizdendir bizim? Fiillerimizdendir. Yahya Özühli bunu duyuyor mu? Kullanacak ya hemen İmam Ahmet'e mektup yazıyor. İmam Buhari, ve İmam Ahmed'in neyi? Talebesi aynı zamanda. Mektubu okuyunca İmam Ahmet bu sözünde bidat olduğunu söylüyor. Ve değişik olaylardan sonra bakın çok enteresandır İmam Ahmet bir kaide koyuyor ve bu koyduğu kaide bizim için ne oluyor? He. Delir oluyor. Ne diyor? Değişik lafızlar var. Diyor ki: "Men kâle bir kuran mahluk fer vechemiyün." Kur'an'ı telaffuz etme mahluktur diyen insan nedir? Cehmidir diyor. Gene soruluyor. Diyor ki: "Men kâle bir kuran mahluk" foru Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur diyen nedir kafirdir diyor. Aynı şey İmam Şafii'ye soruluyor. İmam Şafii de aynısını cevap veriyor. Onda da Beyhaki Adabında rivayet etmiş. Sonra gene İmam Ahmed bin Hanbel'e soruyorlar. Diyorlar ki hocam Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur diyen hakkında ne dersin? Diyor ki bunu ancak zındıklar söyler. Gene soruyorlar. Diyorlar ki Hocam, Kur'an lafzıyla, lafsınla Kur'an'ı telaffuz etmen mahluktur diyen aklıma ne dersin? Bunu ancak diyor, Cehmiye'ye mensup biri söyler. Şimdi arkadaşlar, kurala dönüyoruz. Hüseyin Kerabisi bunu söylemiş. İmam Buhari bunu söylemiş. Peşinde. Pek çok alim söylemiş. İbn-i bu görüşü Nusret'e ulaştırmış. İbn-i Kayyın bu görüşü Musret'e ulaştırmış. Ne demek Musret'e? Zafer'e ulaştırmış. E şimdi ben size soruyorum. İmam Buhari, Hüseyin Kerabisi kafir mi? İmam Buhari, Hüseyin Kerabisi Cehmi mi? İmam Buhari, Hüseyin Kerabisi Zındık mı? Ya da İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyın, kafir mi? Ya da zındık mı? Ya da kafir mi? Ya da Cehmi mi? Bakın durduk görüyor musunuz? Demin ne kaide koymuştuk arkadaşlar? Neydi kaidemiz? Selefin, selefin, dikkat edin. Birinden ya da ikisinden ya da üçünden bize gelen haber tek başına ne olarak kabul edilmez? Kaide olarak kabul edilmez. Hele bir de bu neye aykırıysa Selefin genelinden gelen neye? aslı aykırıysa peki neden bunu söylemiştir neden bunu söylemiştir seleften bu sözü söyleyen işte İmam Ahmed'i düşünelim ve İmam Şafii'yi düşünelim neden bunu söylemiştir iki şeyden dolayı anlıyoruz değil mi bazen korkuyorum arkadaşlar bir kısmı uyuyor uyumayalım burası öyle uyuncak kadar da sıcak değil <gülüyor> evet iki şeyden dolayı bir, seddi zeri'ah. Harama giden yolların ne yapılması? Baştan kesilmesi. Çünkü bu söz nereye götürür? Kur'an mahluktur'a götürür. Baştan İmam Ahmet böyle yaparak ne yapmıştır? Bunu kesmiştir. İki, demin yazdığım korkutmak, sindirmek, yıldırmak. Yani psikolojik bir savaş. Anladın mi? Zecretmek etmek vesaire vesaire vesaire. Peki nereden anlıyoruz bunu? İmam Hallal'ın es-Sünnesindeki rivayetinden anlıyoruz. İmam Hallal'ın es-Sünnesindeki rivayetinden. Diyor ki İmam Ahmed: "Men qale bil el kuran mahluk." Kim ki benim lafzımla Kur'an mahluktur derse ve yuridu bihül Kur'an, onunla da okunan Kur'an'ı kastederse, ve cehni yün kafir. İşte cehmi kafir olan odur. Neyi kastederse arkadaşlar, okunan Kur'an'ı. Yoksa neyi kastetmezse demiyor, Sesleri ya da hareketleri değil. Anladık değil mi? Okunan Kur'an'ı. Yani kim lafzımla Kur'an mahluktur derse ve bununla da neyi kastederse okuduğu Kur'an'ı. Yoksa sesini, hareketini, tavrını değil, mimiklerini değil. İşte bu nedir? Cehmidir, kafirdir. Şimdi bu bir örnekti. Şimdi geliyoruz diğer bir örneğe. Bu esas ders konumuz. Bunu bir yerde daha açıklamıştım. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar genel itibarıyla? Ben kısa kısa geçiyorum. Diyoruz ki iki türlü bidat var. Demin dedi ki bidat İki türlü bidat var. Bir dinden çıkaran bidat. İki dinden çıkarmayan. Bunları biliyorsunuz. Yazmaya gerek yok. Şimdi bizim mevzumuz arkadaşlar dinden çıkaran bidat değil. Dinden çıkaran bidat zaten nereden çıkarır? Dinden çıkarır. Dinden çıkaran, ha, bidatı işleyen adam hakkında da bizim konuşmamıza, ne yap ha, tefsir yapmamıza, yorum yapmaya gerek yok. Ama bir dinden çıkarmayan bidat var. Bizim konumuz o. Şimdi dinden çıkaran, bidati işleyen adama merhamet gösterir miyiz? Göstermeyiz. Onun için dua eder miyiz? Etmeyiz. Cenazesini kılar mıyız? Kılmayız. Eğer dinden çıkaran bir bidati ortaya koymuşsa bizden de iyidir. Bunda ihtilafımız var mı? Yok. Yani mesela, mesela. Şimdi velâ tusallî alâ ahadin minhum. Mâ te'ebed. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne diyor Allah Azze ve Celle? Onlardan ölmüş birinin cenazesini ne yapma asla kılma. Ve la tegum Kabir başında da ne yapma durma. İnnehum keferu billahi ve rasulih. Çünkü onlar Allah ve Rasulünü inkar etmişlerdir ve ma tu behum Ve fasık olarak ölmüşlerdir. Yani fasıktan kasdı ne burada? Kafir. Yoksa bu kimin? Kurucun yani haricilerin delili olamaz. Çünkü ve onlar yani keferu billah. Ne demek keferu billah? Allah'a ne yaplar? İnkar ettiler ve rasulü. Yine diğer bir ayet. Ma'kani lillnebi yivel nebi ne peygambere ne de iman edenlere yakışmaz. Ney? En yestaw firulil müşrikin. Müşrikler için ne yapmak? İstifarda bulunmak. Demek ki bak, kafirler için istifarda ne yapılmıyor? Bulunmuyor. Vele ükânun uli kurba. Vele yine olsa bunlar akraba minba diye yeni lafı. Onlar için açıkça ortaya çıktıktan sonra ennahum ashabul cahil. Onlar neyin asabıdır? Ateşin asabıdır. Yine sahih hadis Ahmet, Müslim ve diğerleri rivayet ettiği Peygamber esliati ösen diyor ki: "İste'entu en estafir li ummi." Annem için istifhardan dolayı Rabbim'den ne yaptım? İzin istedim. Yani anneme istifhar etmek için izin istedi. Feremye ezenli. Bana ne yapmadı Allah? İzin vermedi. Veste tuhu en ezura kadraha. Kabrini ziyaret etmek için izdesi fe edineli. Bana izin verdi. Bize bu rivayetler neyi gösteriyor? Kafir için ne yapılmaz? Dua yapılmaz. Ona merhamet edilmez. Cenazesi de ne yapılmaz? Kılınmaz. O halde bidatten, dinden çıkaran bidat işlemiş insanın da nedir? Nedir? Kafir değil mi? Bakın Dinden çıkaran bidat diyoruz. Kafirdir. E kafirse dua edilmez kendisine. Allah'tan onun işinde de bulunulmaz. istifarda bulunulmaz. Ona merhamet edilmez ve cenaze namazı ne yapılmaz? Kılınmaz. Peki dinden çıkarmayan bir bidat işlerse şimdi bakın İmam Ahmet'ten pek çok lafız var. Mesela ne diyor İmam Ahmet? Bazılarını okuyacağım. Diyor ki İmam Ahmet, kim bir bidat ihdas ederse, onun cenazesi kılınmaz. Yine ne diyor İmam Ahmet? He, kim bir bidat ortaya koyarsa, ona istifarda bulunulmaz. Ne diyor Yahya İbni May'in? Bidatçinin cenazesi ne yapılmaz? Kılınmaz. Yine ne diyor Yahya İbn May'in? Bidatçısı, bidatçinin cenazesini kılan ya da onun için, çünkü cenaze nedir aynı zamanda? Duadır değil mi? Duadır. Ha. Ya da onun için dua eden bizden değildir. E şimdi bu lafızlara bakarsak biz, ha, bidatçinin, yani burada dinden çıkaranı kastetmiyor arkadaşlar. Dinden çıkaran da zaten ne yok? Hilaf yok yani. Dinden çıkarmayan bir kasteti yok. Yani biz bu rivayetleri tek başına alırsak, hala ferdiha. O zaman ne onların cenazesini kılacağız, ne onlara dua edeceğiz, ne onlar için Rabbimizden istiğfar dileyeceğiz. Bunların hiçbirini yapamayız. Şimdi bakın. Bir kayda koyduk başta. Ne dedik? Selefin ferdinden genel itibarla heh, gelmişe genel itibarıyla. Gelmiş olana muhalif aslı biz ne yaparız? İnkar ederiz. Ve bir faide koyduk. Ne dedik? Bir Müslüman İslam dairesinden çıkmaz. Neden dolayı? İtaatsizliğinden dolayı. Ya da ortaya koymuş olduğu dinden çıkarmayan bir bibigatten dolayı. Ya da işlemiş olduğu neden dolayı? Günahtan dolayı. Eğer bunun böyle olduğunu gösteren bir rivayet varsa bunu ne yaparız? Tevil ederiz. Yani yorumlamaya çalışırız. İşte İmam Ahmet'ten var. Yahya İbn-i var. Ne yapacağız? Gene başta bir kural koyduk. Ne dedik? Dersin başında. Eğer sebeften gelen bu haberler yaygın ve mütevatir değilse, bir de üstüne üstlük neye muhalifse? Sünnet e. sayı sünnete muhalifse, biz bunları ne yapamayız? Fale almayız. Bunlardan ne oluşturamayız? Evet. Genel bir kural oluşturamayız. Bakın şimdi mesela bir iki rivayet alalım. Daha sonra meseleyi açıklayacağız. <gülüyor> Diyor ki mesela Haşr suresi 10. ayet. ba'dihim. <gülüyor> <gülüyor> Peşlerinden gelenler. Yeqûlûne <gülüyor> derler ki: Rabbenağfir <gülüyor> lenâ. Rabbimiz bizi ne yap? Bağışla. Ve <gülüyor> li Bizden önce gelip geçmiş kardeşlerimizi de bağışla. Bak dua ediyoruz. Sonra neyle belki geçmiş Gelip Bizden önce gelip geçmiş kardeşlerimiz bil iman. İmanla yani Müslüman olarak ölmüş. Vela tecel fi gulubina gillen lillezine amin. Evet. O iman edenler hakkında da kalbimize ne koyma? Şüphe. Ya da ki koyma. Rabbena inneke raufun rahim. Ey Rabbim sen nesin? Raufsun, rahimsin. Gelelim Müslüm rivayetine. Ebu Hureyre'den gelen. Hakul muslim alel muslim sittum. Müslümanın hakkı Müslümana kaçtır? Altıdır. Hile: Ma hunne ya Resulallah? Ey Allah Rasulü bunlar nedir? Gal dedi ki: İza laqituhu fe selam Karşılaştığın zaman ona ne yap? Selam ver. Ve iza da'ake Seni davet ettiğin zaman ne yap? İcabet et. Ve iza istansahuke Senden nasihat istediğinde ona nasihat et. Ve iza atase fe hapşırdığında Allah'a hamdettiğinde ne yap? Evet. Yarhamukallah der. Ve iza <gülüyor> Hastalandığında onu ne yap? <gülüyor> Ziyaret et. Ve fettebi yani, Öldüğünde cenazesini kıl. Hatta ne yap? Kabre kadar götür onu <gülüyor> defnet. Bakın bir tafsil geldi mi? Gelmedi. He. geliyoruz Bezar'ın Müsnedindeki rivayete. Yine evet. la lekayı, Şer Şer'usul İtikad ehlüsün nedeniyle ne yapmış? Bunu rivayet etmiş. Kimden? Afro ibni Ömer'den. Evet. Diyor ki: "Afra ibni Ömer. Mazinna, nemse fu anil istiğfar lehül hakabail hatta semina minnebiyna sallallahu aleyhi ve sellem." Biliyor ki çok enteresan bir rivayettir. Bakın bu pek çok kitapta yer almaz. Diyor ki: "İbn Ömer biz diyor büyük günah işleyen insanlara İstiğfar etmekten uzak dururduk. Yani büyük günah işleyen insanlar için Allah'tan af dilemekten, istiğfarda bulunmaktan ne yapardık? Uzak dururduk. Fatih peygamber aleyhissalatu vesselam'dan şunu işittik diyor. İnne Allahi la yafiru en yüşreke bihi. Ve yafiru ma dun zal Allah kendisine şirk koşulmasını asla affetmez. Ama bunun dışındakini dilediği gibi, dilediği insan için ne yapar? Affeder. Ve inni iddakartu şefaati, ben şefaatimi ne yaptım diyor aleyhissalatü vesselam? Sakladım. Kim için? Le ehlil kebair. Büyük günah işleyenler için. Min ümmeti yalmel Ümmetimden kıyamet günü, he, onlara şefaat etmek üzere, ümmetimden he, büyük günah işleyenlere şefaatimi ne yaptım? Sakladım. Şimdi ne demek istedi i̇bn Ömer? Büyük günah işleyenleri biz ne yapmazdık? İstifarda bulunmazdık. Ta ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bunu işittik. Yani bunun mefum muhalifi ne? Bundan sonra onlara ne yapmaya başladık? İstifarda bulunmaya başladık. Yine Tabarani, Ubala bin Samit'ten Merfu'an rivayet ediyor. Diyor ki, Men lil vel Kim ki mümin erkekler ve mümin kadınlar için İstiğfarda bulunursa. Keteballahu lehu kulli mu'minin ve mu'minetin hasene. Her mü'min ve mü'mine için Allah ona bir iyilik yazar. Bir hasene verir. Bir sevap verir. Bunu da he, dediğim gibi Tabarani rivayet etmiş. Heysemi ve diğer alimler isnadını tahsiye etmişler. Yine la bakın. Sayı senetle Süleyman Yeşkuri'den neyi bize rivayet ediyor? Diyor ki gal, Gultu Licabir İbni Abdullah. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a dedim ki, Efil kıble tavavid, kıble ehli içinde tavuklar var mıdır? Gâle la. hayır yoktur dedi. Gultu, e kuntum, tedavune min ehlil kıble, müşriken. siz kıble ehlinden bir kişiye müşrik diye hitap eder miydiniz? Yani onu müşrik olarak görüldü müydünüz? Gâle la. Dedi ki, hayır. Sonra devam etti. Diyor ki, Gultu licabil ibni Yine dedim ki ona diyor, Ekuntum taudune dembe. Şirken. Siz günahı şirk olarak görür müydünüz, sayar mıydınız? Gale dedi ki, la, hayır. İlla ibadetel evsan. Sadece neye tapmayı şirk görürdük? Putlara. Bakın, la lekayı gene Cehid bir senetle Muhammed bin Sirin'den neyi rivayet ediyor? Gale diyor ki La na'lemu min ashabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme dikkat edin kaideye Vela min gayrihim min tabiin. Biz ne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından ne de tabiinden birinden şunu bilmiyoruz Tereke salat ala ahadin min ehlil kıble teessümen min verike Evet. Ehli kıbleden bir tanesinin neyini cenaze namazını sıf, ona ne olsun diye, eziyet olsun diye terk ettiğini bilmiyoruz. Kimler rivayet ediyor bunu arkadaşlar? Evet, Allah Resulü ashabından ve kimden? Tabiinden. Şimdi bakın. İmam Lalekahi bütün bu rivayetleri. Biliyorsunuz Lalekahi. Şer Usul İtikad Ehlüsüne velcemaali muhteşem muazzam bir kitabı var. Akide ile alakalı bütün rivayetlerini atmıştır, senedi de zikretmiştir. Merfu, mevku, maktu, bebe ve Bakın bu rivayetleri hangi bapta almış? Şimdi dikkat edelim arkadaşlar. Sıyaku maru yani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. peygamber ailesi vesselamdan rivayet edenlerin ne yapılması, ortaya dökülmesi. Neymiş o? فِيَنَّ الْمُسْلِم۪ينَ لَا تَدُرُّهُمُ الذُّنُوبُ Evet. Müslümanların işlediği günahları onlara ne yapmaz? Zarar vermez. Ama hangi günahlar? اَلَّتِهِيَ <gülüyor> الْكَبَائِسُ Hangi günahlar? Büyük günahlar. اِذَا <gülüyor> مَاتُ Eğer öldülerse an tevbeti tevbe ederek min gayri israr <gülüyor> İsrar etmeden Velayûc bu tekfir. Bu onların neyini gerektirmez? Tekfirini gerektirmez. Sonra devam ediyor. Ve inmâ tu'anûgaybi tevbe. Eğer tevbe etmeden ölürlerse fe emruhum ilallâhi azze ve celle. Emirleri kimedir? Allah azze ve celle'dir. İnşâ azze kavun isterse onları azap eder ve inşâ gafere lehum. İsterse onları ne yapar? Bağışlar. Bakın o rivayetlere değinelim. Üç sürü rivayet. An İbrahim en Nahai. Bunlar hep tabiinden. Gal diyor ki: "Lem yekunu yahcubunu as-salate an ahdin min ehli'l-kıble." Seyyid kastediyor. Onlar diyor, ehli kıbleden bir tanesi öldüğü zaman onun arkasında namaz kılmaktan asla ne yapmazlardı, geri durmazlardı. An Ata İbni Ebi Rabah. Salli ala salla ila kıbletike. Senin kıblene doğru namaz kılan herkesin cenazesini ne yap? kıl. Ve anil Hasan el Basri. İza kale la ilahe illallah, la ilahe illallah derse salli aleyhi. Onun cenazesini kıl. Ve an Rabia. İza arafallah. Eğer Allah, eğer Allah'ı bilirse fasallafu aleyhi hakbul. Namaz kılmak nedir? haktır. Onun namazını kılman nedir? Haktır. Ve an Malik fi ma ravah anhu İbn Vehb. İbn Vehb Malik'ten rivayetine göre: İnne asabe zalike ve adale bu. Bu husustaki en doğru ve en adaletli hüküm indi benim katımda. İza kale la ilahe illallah. La ilahe illallah derse sünne heleke. sonra ölürse en yugasse Neyi? Cesedi yıkanır. Ve la aleyhi. Ve cenazesi de ne yapılır? Kılınır. Dikkat edin, bakın. Onlarca rivayet. <gülüyor> Ve an Ebi İshak el-Fezari. Ebu İshak el-Fezari diyor ki, seeltül evzai. Evzai'ye sordum. Ve Süfyan el -Tevri. Ve Süfyan el sordum. Hel tetrukus salate ala ahadin min ehlil kıble. Sen Ehl-i kıbletten, ehl-i kıbleye mensup birinden biri öldüğünde cenazesini terk eder misin? Ve in amile eyy amel. Ve o da herhangi bir ameli kötü bir şeyi yapsa. Dikkat edin. Yani ehl-i kıbleden bir adam bir amel ortaya koydu. İyi bir şey değil ama. Hangi amel olursa olsun? eyy amel dediği nekra fil siyaf ne umum ne olursa olsun. Namazı terk eder misin? Gâlelâ. Dedi ki hayır. Terk etmem. Aynı rivayet İmam Şafii'nin kendisinden İmam Ahmet'ten, İshak'tan, Ebi Tevr'den ve Ebi Ubey'ten aynı şekilde rivayet ediliyor. Yani Şafi de kılarım diyor. Ahmed de kılarım diyor. İshak da kılarım diyor. Ebi Tevr kılarım diyor. Ebi Ubey't de. E hocam demin dedin ki Ahmet kılınmaz diyor. Yani elimimayın kılınmaz diyor. Bakın. Diyor ki: Hallal sünnette Ebu Bekir Mervezi'den rivayet ediyor. Gale. Ebu Bekir Merviziyi de biliyorsunuz. İmam Ahmed'in nelerinden, talebelerinden. Kayıb. <gül> Le Ebi Abdullah. Ebu Abdullah'a denildi ki. Ebu Abdullah kim? İmam Ahmed. El İmcîe Yakulun el iman Kavlun. Mürce'ye ne diyor? İman nedir? Sözden, Sözden ibarettir. Mürce'ye ne diyor? İman. Sözden ibarettir. Fe <gülüyor> ed'u Onlar için dua edeyim mi? Çok enteresan. Evet. Mervezi soruyor ona. Gale diyor ki Ud'u lahum bis salah. Onların düzelmesi için dua et. Onların düzelmesi için dua et. Yine Ebu Davud mesailinde rivayet ediyor. Gultuli <gülüyor> Ahmed. İmam Ahmed'e dediğim ki diyor. Lena akarab bi Horasan. Horasan'da akrabalarımız var. Yaravnel irca. İrca görüşünü görüyorlar. Yani irca görüşü sahibiler. Yani mürciyeler. Fanektu bi Horasan nukrihum selam. Yani Horasan'a Gerek mektup yolladığımızda, bir şey yazdığımızda, gerekse haber yolladığımızda elçiyle onlara selam edelim mi? Galiba, subhanallah. Soruya bile kızıyor. Subhanallah ne demek o anda subhanallah? Yani ne demek bu? Allah'a tesbih ederim. <gülüyor> Neden göndermeyeceksin ki? Evet. Yine Abdus bin Malik el Attar İmam Ahmet'ten bakın neyi rivayet ediyor? Ve men ma'temin ehli kible muahided. Kim ki muayit olarak ehli kıbleden ölürse Yusallâ aleyhi. Cenazesi kılınır ve Yus Onun için Allah'tan evet af istenir. Ve la yuhcebu anhul istiğfar. Evet. Onun için Allah'tan istiğfar dilenmekten kaçınılmaz. Ve la tutrukusallâ aleyhi. Cenaze namazı kılmaktan geri durulmaz. Neden? Liden bin Ebne babu. Günah işlediğinden dolayı salıran kâne ülkebire. Küçük olsun ya da büyük olsun. Emruhu ilallahi Teala. Onun emri kime aittir? Allah Azze ve Celle Celalühue aittir. Yine diyor ki: "Vela neşhedu ala ahadin min ehli'l kıble." Bir amelin ya bi cennetin velanlar. Biz diyor ehli kıbleden Herhangi birinin yapmış olduğu bir amelden dolayı onun cennet ya da cehenneme gideceğine dair şahitlikte bulunmayız. Nercu lissali. İyi olan için neyi temenni ederiz? Cenneti. Ve nehafu aleyhi. Ama ne yaparız aynı zamanda? Korkarız da. Ve nehafu alel musi eddem. Kötü davrananında güne işleyeninde he, akıbetinden ne yaparız? Korkarız. Ve nercü rahmetallah. Allah rahmetini onun için dileriz. Gördük mü arkadaşlar? Bakın. Evet. Sonra, Müslim mukaddimesinde, Mâmer bin Raşid'den rivayet ediyor. Diyor ki, ma râitü eyyûb, yani eyyûb dediği, es yani. Eyyûb'u diyor görmedim. Nasıl? İğitâ ahaden, hiç kimseyi gıybet ettiğini görmedim diyor eyyûb'ün. Eyüp'ün hiç kimseye gıybet ettiğini görmedim. İlla Abdelkerim. Sadece Abdülkerim yani Eba Ümeyye yani Ebu Ümeyye denilen bu adamı ne yapıyordu? Çekiştiriyordu, gıybet ediyordu. Evet. Dikkat edelim arkadaşlar. Eyüp as es yani <gülüyor> Abdülkerim, Eba Ümeyye dediğimiz bu adam dışında hiç kimseye ne yapmazmış? Çekiştirmezmiş, gıybet etmezmiş. Kim bu Abdülkerim, i̇bn Ebi Maharik. İrca nitelermiş. Yani mürci eden. Kimden? Mürci eden. Fe <gülüyor> innehu Daha sonra ismini veriyor. Fekare <gülüyor> ediyor ki bunun üzerine kim? Eyüp es yani. Rahimehullah. <gülüyor> Allah, Abdülkerim'e rahmet etsin. Kane <gülüyor> gayra Ama ne değildi? Sika değildi. Yani böyle olduğu halde bile ne yapıyor? Dua ediyor arkadaşlar. Böyle olduğu halde bile dua ediyor. Bu usta rivayetler pek çok. Bu usta ne? Rivayetler pek çok. Ben sadece bir kısmını okudum. Peki buradan nereye varmak istiyor hoca? Ne demek istiyor? Demin dedik ki arkadaşlar bakın bu kaydı çok önemli. Selefin ferdinden bir tanesi. Bu kim olursa olsun arkadaşlar. İsterse mücahid olsun. Kim olsun isterse? Mücahid. İsterse Ahmet olsun. İsterse İb'in Teymi'yi olsun. Evet. Eğer bunlardan bir tanesi ya da iki tanesi. Ha. Selefin genelinin menhecine yani yoluna heh, muhalif herhangi bir şey serdetmişse bu hususta onları serdettikleri ne yapılmaz? itibar edilmez. Ama, ama bütünleri de kenara itilmez. Çünkü bunlar heh, bunu serdediyorlarsa iki nedeni vardır dedik. Bunu unutmayacağız. Bir seddi zeri'a yani harama giden yolu baştan kapatmışlar. İki geri kalanı ne yapmak arkadaşlar? korkutmak. Hem dünyevi korku hem de okurevi korku. Heh. Şimdi ne yaptık? İmam Ahmet'le alakalı Yahya İbn-i alakalı İmam ile alakalı ne yaptık? Bir iki heh, mesele zikrettik. Şimdi abi i Çoğaltçam bir anda i̇bn Abbas bir yanda Mücahit, bir yanda Ahmet, bir yanda Mervezi, bir yanda İbn-i Teymiye, bir yanda İbn-i Ayet var. Ve asa en yeb'aseke rabbuke makamen mahmuda. Ne demek? Umulur ki Rabbin seni makamı Mahmud'a eriştirir, ulaştırır. Kim için söylenmiş bu ayet? <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam için söylenmiş. Nedir makamı Mahmud diye ben size sorsam. Vadedilmiş makam. Nedir arkadaşlar? Nedir? <gülüyor> şefaat. Kim dedi şefaat? Evet. Makamı Mahmud nedir? Şefaattır arkadaşlar. Buhari'nin de rivayeti. Müslüm'in de rivayeti, Ebu Davut'un da rivayeti, Tirmizi'nin de rivayeti, Nesai'nin de rivayeti, Nesai rivayeti İbn-i de rivayeti. Ve bu rivayet, Buhari'nin, Tirmizi'nin, Müslüm'ün şahsi kanaati değil. Peygamber e, aleyhissalâtu Vesselam'a makam-ı mahmud nedir diye sorulduğunda, sorulduğunda ne cevap veriyor? Şefaattir diye. Bunda bir ihtilafımız var mı? Yok. Yani merkur rivayetler, mevkuf rivayetler bunu gösteriyor. Şimdi ben, Geliyorum. Diyorum ki size i̇bn Abbas'tan bir rivayet var. Diyor ki Makam-ı Mahmud Allah Azze ve Celle'nin Peygamberi arşında yanına oturtmasıdır. Dikkat edin. Makam-ı Mahmud Allah Azze ve Celle'nin Peygamberi arşında yanına ne yapmasıdır? Oturtmasıdır. Bu rivayeti eriyoruz. Çünkü bu rivayet neyle gelmemiş? Sahih senetle gelmemiş. Yani ne? Zayıf. Çıktı, gitti. Zayıf olduğu zaman su geldi, teyemmüm bozuldu. Ancak mücahit var. Bugün bir tefsir bana gösterebilir misiniz rivayet tefsiri mücahitsiz? Var mı? Yok. Hangi rivayet tefsirini açarsanız mücahit orada ne yaparsınız? Görürsünüz. Mücahit bu ayeti aynen i̇bn Abbas gibi ne yapıyor? Yorumluyor. Allah Azze ve Celle'nin arşında yanına kimi oturtması? Evet. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı oturtması. Mücahit'ten gelmiş. Bunda da problem yok. He. Yani bu bir rivayet. Ama bakın şimdi İmam Ahmet'ten ben size bir iki lafız okuyacağım. Basit lafızlar bunlar. İstiyorum ki, Arapçasını duyun. Heh, evet. Diyor ki, İmam Ahmet. Men kullü men reddehâdel hadis Kim ki bu hadisi reddederse? Hangi hadis Mehmet? Allah Azze ve Celle'nin arşının yanında kimi oturtması? Peygamberi oturtması. Kim bu hadisi reddederse? Fehuve muttahim ala rasulillah o peygamber silah islamu islamı itam etmiştir yani ne demek itam etmiştir peygamberin sünnetini bir kenara Sünnet. itmiştir başka diyor ki yine kullu mevrad hadal hadis en yunfa bu hadisi kim ki reddederse bulunduğu yerden sürülür. La yurduha vel hadif ille zanadıka. Bu hadisi de ancak kimler reddeder? Zındıklar. Evet. Başka bir hadis. Başka bir kavim. Men reddeha vel hadif fehuve cehmi. Bu hadisi kim inkar ederse? Cehmi'dir. Şimdi yani mücahit bunu nakletmiş de heh. İmam Ahmet nakletmekle kalmamış. Aleyhindeki itikadı ne yapmış? Cehmilik ve zındıklık saymış. He, şimdi alaferdihi tek başına İmam Ahmed'in bu sözünü biz ne yapacak mıyız? Alacak mıyız arkadaşlar? Bakın. Bu çok önemli. He. E, gelelim Mervezi'ye. İmam Mervezi bununla alakalı kitap tehlif etmiş. He. İbni Tehmiye'de Mecmul fetavada, <gülüyor> İbnül Kayyım'da, Fevait'te, Mücahid'in bu tefsirini zikretmişler, İmam Ahmed'in de kavline yer vermişler. Görüş beyan etmemişler. Ama biz her zaman neyi diyoruz? Es sükut minel, ikrar. Sükut etmek nedendir? İkrardandır. Evet yani sen e, Mücahid'in sözünü ne yapacaksın? Nakledeceksin. İmam Ahmed'in kavlini de nakledeceksin. Üstüne üstüne İmam Mervezi'de bu hususta bir kitap derlemiştir diyeceksin. Peşinden de heh, ne yapmayacaksın? Bir yorumda bulunmayacaksın. Ama İbni Teymiye ile İbni Kayyım'ı şu iki kişiye göre kurtaran bir durum daha var. O da ney? Mecmul fetavada ve İbni Kayyım başka yerlerde bizzat şu ifadeyi kullanıyorlar. Merfuz sayı hadisin gösterdiğine göre makamı mahmud nedir diyorlar? Şefaat. O zaman anlıyoruz ki İbn Kilimiyeli, İbn Kayyım bu ilk nakilde sadece neyle yetinmişler? Susmakla, nakletmekle ama diğer sözlerinde sanki tercihleri neyi gösteriyor? Şefaat olduğunu gösteriyor. Ama elimizde İmam Ahmet gibi Mervezi gibi iki tane alem var. Gelelim mücahide. Bu mücahidden nakledilmiştir. Senedi nedir? Zayıftır. Ve Mücahit'den aksi nakledilmiştir. O da ne? makam Mahmud'un ne olduğu? Şefaat olduğu senedidir nedir? Zayıftır. O zaman Mücahit de eledik. Ama haledaha kim kaldı? Ahmetle Mervezi kaldı. Onlar sadece bu hadisi tahsiye etmekle kalmıyor. Bile ne yapıyor arkadaşlar? Kabul etmeyeni cehmi görüyorlar. He. Şimdi bakın. Eğer olaya böyle bakarsak bu olay bizi bir yere vardırmaz. Şöyle bakacağız. Etirmizî Et denilen bir adam, etirmizî. Et bu bizim bildiğimiz tirmizî değil, başka bir tirmizî. Ve bu adam, tirmizî denilen bu adam, cehmiyeye mensup. Kime mensup? Cehmiyeye mensup. Tirmizî denilen bu adam, cehmiyeye mensup olan bu adam, İmam Ahmed'in döneminde yaşamış ve İmam Ahmed'in etrafında İmam Ahmed'in Et bağını, ashabını ne yapmak için? Kandırmak, onların aklını bulandırmak için dolaşan bir tip. Şimdi bir insan düşünün arkadaşlar. Allah'ın arşe istiwasını inkar etse, Müslümanların geneli tarafından İmam Ahmet'in dönemini düşünün. Sahabeye yakın olan bir dönem. Şiddetle reddedilmez mi? Hı hı. Çünkü niye? Kur'an'da yedi ayet Allah'ın arşı istivasından bahsediyor. İki ayet ayette istivadan bahsediyor. Toplam kaç ayet? Dokuz ayet. Şimdi dokuz tane ayet var. E Peygamber aleyhissalatü vesselamlarında onlarca ne var? Hadis var. E sahabenin ahvali belli, tabi'in belli. Bunu inkar edemiyor. O halde nasıl bu insanların aklını bulandıracak? Heh, i̇şte bu meseleyi gündeme getiriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın arşında yanına oturtulması meselesini. Ve neyi hedefliyor biliyor musunuz? Neyi? Böylelikle Allah'ın arşına istivasını iptal etmeyi hedefliyor. Ve İmam Ahmet'e de bu olay he, sorulduğu zaman ne diyor biliyor musun? İnsanların aklını ne yapmak istiyorlar? Bulandırmak istiyorlar. Kim ki diyor? Dikkat edin arkadaşlar. Kim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın arşında yanına oturtulduğunu inkar ederse Allah'ın arşe istivasını inkar etmiştir. O cehenniktir. Yani hedefi biliyor musunuz? Asıl hedefi Allah'ın arşa istivasını inkar etmenin önünü bu meseleyle ne yapmak? Kapatmak. Şimdi bakın bununla alakalı bir rivayet okuyunca inşallah dersime son vereceğim. Fazla uzatmayacağım arkadaşlar. <gülüyor> Sabuni Selefi. Kendisine soruyorlar. Uzun bir rivayet. Diyorlar ki, İmam Ahmet neden bu sözü serdetmiştir? Yani bu söz Selefin genelinden varik değil. İmam Ahmet ne öyle, neden böyle bir şey söylemiştir? Böyle bir şey söyleyerek neden Selefin genelinin neyinden? Yolundan ayrılmıştır deyince, bakın şu ibareyi kullanıyor. Diyor ki, böylelikle diyor İmam Ahmet Allah'ın Arşa istivasını inkar edenlerin yolunu kapatmıştır. Böylelikle İmam Ahmet Allah'ın arşa istivasını inkar edenlerin yolunu kapatmıştır. Kim ki Allah'ın arşa istivasını inkar ederse Allah Resulü'nü itam etmiştir. Kim ki? Kimi sözü o? İmam Ahmet'in sözü. Allah'ın arşa istivasını inkar ederse Allah resulünü ne yapmıştır? İtham etmiştir. Allah Resulü'nü itham etmekte Cehmiye'nin yolundan geçer. Allah Resulü'nü itam eden Cehmiye'de bunu yaparak ancak olsa olsa ne olur? Zındık olur. Heh. O zaman şimdi dönüyoruz. Diyoruz ki Selefin ferdinden rivayet edilen bazı rivayetle Selefin geneline ne yapılmaz? Mal edilmez. Olaylara heh, sıbak ve siyakıyla o zaman diliminde bakılır ve sonuç olarak Gemel malum olan o da merfuata yani peygamber aleyhissalatü vesselamdan gelen doğrudan rivayetlere yine mevkufata sabiden gelen sahih doğrudan rivayetlere muhalefet etmemek kaydıyla onların koymuş olduğu kurallar bütünüyle ne yapılır alınır ve bu kuralların ne yapılmaz dışına asla çıkılmaz böyle şeylerde okunur fakat istimbata bunlarla ne yapılmaz kalkışılmaz. Okursun. Ama istimbatı asla ne yapmazsın? Kalkışmazsın. O ikinci örnek dedim ya bu cenazeyi işte namazı duayı falan terk etmek. Bakın en çok ihtilaf olan, edilen konu budur. Yani mürciyenin bile cenazesini kılmışlardır. Mürciyenin. Mürciye nedir arkadaşlar? Nedir mürciye? Yani iki fitne vardır değil mi? Bir iman fitnesi, iki isim ve sıfat fitnesi. İman dediğim ne? İmanın müsemması fitnesi. Bir de ney? İsim sıfat fitnesi. Kaderilik zaten isim sıfat fitnesinin neyidir bir sonucudur. İki fitne vardır. Bu iki fitneyle de sahabe de mücadele etmiştir. Tabiinde etuarıda. Ama onlar asla ne yapmamışlardır? Cenazeyi ve duayı ne yapmamışlardır? Bırakmamışlardır. Çünkü genel ney? Bütün kurallar bu yöndedir. Şimdi kalkıp birileri ya da bir zümre İmam Ahmet'den ya da Yahya İbn-i Münferit olarak bize nakledilmiş bu rivayetlerden yola çıkarak bütün ümmeti ne yapıyorlar arkadaşlar? hez ediyorlar değil mi? Yaygara koparıyorlar. Cenazesi kılınmaz, dua edilmez, selam verilmez, konuşulmaz, oturulmaz. Arkadaşım böyle bir kaide münferit olarak muhaddislerden nakledilmiştir. Ama unutmayalım ki muhaddislerin her birinin usluk ve yöntemi bir değildir. Yani Yahya ibn Ma'in'in hadis rivayet etmediği adamdan İmam Buhari hadis rivayet etmiştir. Neden? Yahya ibn Ma'in gidiyor bir gün. Heh, Yahya ibn gidiyor bir gün adamdan hadis rivayet edecek. Bir bakıyor, bir bakıyor içerden şarkı söyleyen ve def çalan sesler geliyor. Diyor ki, ya diyor, ben bu adamdan hadisi almam. Çünkü niye? Baksana, evinden ne geliyor? <gülüyor> şarkı ile birlikte def sesi geliyor. Almıyor rivayet. Çekiyor gidiyor. E bakıyorsun İmam Buhari aynı adamdan hadis almış. Ve alimler talih ediyorlar. Diyorlar ki İmam Buhar elbette aldı Çünkü Yahya İbni Mayın bir gitti, sesi duydu. Çekti gitti. Aslını aslarını araştırmalı. İçeride düğüm vardı. Cariyelerde şarkı söylüyorlardı. Anladık mı arkadaşlar? Bakın bu çok önemli. He. Yani alimlerin menhecine göre ve yaşadıkları durumlara göre teşrik ne yapabilir? Olabilir. Kur'an mahluktur fiknesinden ben size soruyorum. Siz ne kadar etkilendiniz? Sizden hangi birinize üç halife on küsur yıl boyunca kırbaç vurdu? Var mı? İbni tehliyeye kırbaç vurdular mı? İbni Kayyım'a vurdular mı? İmam Ahmed'e vurdular. E bırakın da İmam Ahmet o dönemde yaşamış bir insan olarak bunun önünü kesmek için ne yapsın? İnsanları korkutsun değil mi? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Heh. Olaylara böyle bakarsak o zaman meseleleri daha iyi anlarız. O halde merfu rivayetlerden asla ayrılmıyoruz. Mevkuf rivayetleri de dediğim gibi hükmen merfuysa başımızın üstüne koyuyoruz. Hükmen merfu değil de sahabinin kendi görüşü ise eğer merfuatla çelişmiyorsa alıyoruz. Merfuat yok da sadece mevkuat var sahabeyle kendi arasında ittifaksa bunu da ne yapıyoruz? Ehlen ve sehlen diyerek Kabul ediyoruz. Onun dışında alacağımız bütün rivayetlerde selefin ferdine değil neyine geneline bakıyoruz. Kural bu. Bundan çıktığımız zaman maalesef ehli sünnet olma vasfımızı kaybederiz. Kaybettiğimiz zaman da birbirimizle anlaşamayız. Anlaşamayız, mümkün değil. Herkes bir yöntem ortaya koyar. Bu, bu yöntemde ne yapar? Ha, ümmeti Aynı akideyi paylaşan insanlar da böyle. Hulasa dersimiz bundan ibarettir. Soru sormak isteyenler varsa sorabilirler. Subhaneti Allah'a mevbi hamdiki. Eşedan laleh entesatülike ve etubileh.